Rabbimiz bizim bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş, o Kur'an'ın nasıl yaşanacağını, nasıl anlaşılacağını, nasıl dünya insanına duyurulacağını göstermek üzere de örnek ve önder olarak Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak göndermiş. Rabbimiz lütfediyor, bize el veriyor, ayak veriyor, göz veriyor, gönül veriyor. Ve bu vermiş olduğu azalara uygun gıdalar da veriyor Rabbimiz. Biz bu azarımız organlarımızla bu dünyamızı kazanmak üzere bazı çalışmalar yapıyoruz. Nasibimizde neyse onu alıyoruz. Rabbim bize o konuda da bir şeyler söylüyor. Dinleyelim. Lentenalül bir <gülüyor> hatta tunfiqu mimma tuhibun ve ma tunfiqu min şeyin fe inna Allah bihi siz birra erişemezsiniz. İyiliğe erişemezsiniz. Takvaya ulaşamazsınız. Cennete kavuşamazsınız. En sevdiklerinizden dağıtmadıkça, infakta bulunmadıkça diyor. Yardımlaşmak mayamızda var. Çok şükür hala insanlarımız elindeki imkanları çevresiyle paylaşıyor. Başta eşiyle paylaşıyor, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Gücü yettiğince, eli erdiğince yardım etmeye çalışıyor. Ama Rabbim, bir inceliğe dikkatimizi çekiyor ve diyor ki, En sevdiğinizden infak etmedikçe iyi insan olamazsınız. Bakara suresinde geçmişti. Rabbimiz 177. ayet-i kerimesinde Lentenel leysel birra entevellu vucuhekum qibale'l-mashriq vel-maghribi velakin'nabe'l birra men amene billahi vel-yevmil ahiri diye devam eden ayet-i kerime-de Rabbimiz o iyiliğe erişmenin yolunu gösteriyor. Başta imanın şartlarını sayıyor. Allah'a iman etmeden ahirete iman etmeden, meleklere, kitaplara iman etmeden, namazı dosdoğru kılmadan, Rabbin vermiş olduğu rızıklardan davetmadan, yakınlara iyilik yapmadan, <gülüyor> adaletli davranmadan, iyilik makamına ulaşamazsınız veya cennete kavuşamazsınız. Diyordu Allah Celle Celaluhu. İnfa edeceğiz. Neyimizi? Makamımızdan sağlanan imkanları o insanlarla paylaşacağız. Bilek gücümüzü insanlığın menfaatine dağıtacağız. Şanımızı, şöhretimizi bütün insanlığın faydasına kullanacağız. Tabi burada kullanırken veya kazanırken Rabbimin kuralları içerisinde kazanacağız. Rabbimin kuralları içerisinde yine dağıtmaya çalışacağız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ alim. Sizin dağıttığınız her şeyi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. İçinizden geçeni bilir. Niçin dağıttığınızı bilir. Ne kadar dağıttığınızı bilir. Kime dağıttığınızı o Allah Celle Celle Arif bilir. Kullu tam ikeni hılla lü bani İsraila illa ma hırm İsrailu ala nefsii min qabl an tenzel tevra. Tevrat Taurat indirilmeden önce bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldı. İsrail'in kendine haram kıldığı istisna o hariç. Bunu şöyle açıklar tefsirlerimiz. İsrail'den kasıt Yakub Aleyhisselam'dır. Beni İsrail demek Yakub'un çocukları demek oluyor. Yakub Aleyhisselam bir peygamberdir. Yusuf Aleyhisselam'ın babasıdır. Yakub Aleyhisselam bir rahatsızlığı esnasında kendisine devenin etini, sütünü yasaklamış. Hani bazı doktorlarımız bazı hastalarına şunları yemekten uzak duracaksın der. Bir müddet. Bir müddet ama. Yakub Aleyhisselam da o hastalığı esnasında bir müddet uzak durmuş. Ama Peygamberini sevdiğini zan eden insanlar, onlar da Peygamberleriyle beraber yememeye başlamışlar, içmemeye başlamışlar. Ve derken bir nesil sonra o haram hale dönüşü vermiş. Rabbim diyor ki Peygamberimize kul, fetübi tevrati, fetluha, getirin kitabımızı okuyun onu. İnküntüm sadiqin. Eğer doğru söylüyorsanız buyurun kitabınızı getirin. Yani kitabınızda yazmaz bunun haramlığı. Siz kendiliğinizden haram kıldınız. Allah Celle Celaluhum haram kılmadığını haram kılmak, halal kıldığını haram kılmak veya haramını helal kılmak bütün bunlar Allah'a karşı bir iftira sayılıyor. Ve diyor ki: "Fe men Allah alallahi el kedebem min zalimun." Kim bundan sonra Allah'a yalan isnadında bulunacak olursa onlar zalimlerin ta kendisidir. eşyanın haram veya halallığını belirleme hakkı Yalnız ve yalnız Allah Celle Celalühü aittir. Allah Celle Celalühü izin verdiğinden dolayı peygamberine de aittir. Çünkü bir başka surede ve yuharrimu aleyhimül haba'is der. Peygamber onlara pis, şey, pis şeyleri haram kılar. Der. Neyin pis, neyin pis olmadığını, bu mikrop anlamında değil yalnız, dikkat edin. Mesela domuz mikroplu olmayabilir ama Kur'an haram kılmıştır, habaistlendir. Onun için Kur'an'ın ve sünnet-i haram kıldıkları haramdır. Halallar zaten halal olduğunu söylemeye gerek yok. Haram olmayan şeyler helaldir. Fıkıh kitaplarımız ise Allah'ın kitabında Resulünün sünnetinde olanları bize e, özetler hale getirmişler. Özetleyivermişler. Yani herkesin altı bin küsur ayeti kerimeyi okuyup anlam vermeye zamanı olmayacak. Yüz bin dolayında hadisi şerifi okuyup, mana verip, ondan hüküm çıkarma durumunda olamayacak. Kimisi doktorluğunu, kimisi çiftçiliğini, kimisi sanatkarlığını, kimisi efendim çeşitli mesleklerini devam ettirecekler. Öyleyse Müslümanlara kolay olsun, kolaylık olsun diye ayetin ve hadisin ruhuna uygun bize özet hale getirip fıkıh kitaplarını sunu vermişlerdir. Onlar da helalı haram, haramı helal kılma durumunda değiller. Bir eşyanın helal veya haramlığını yalnız ve yalnız Allah Celle Celalühu belirler. Bir de peygamberine izin verdiğinden dolayı o belirler. Kul söyle onlara. Sadakallah Allah doğruyu söyledi. Hep doğruyu söyler. Fettebi o millete İbrahim'i Hanife Hiçbir zaman gönlünden dahi putlara meyletmeyen İbrahim'in dinine uyunuz. Buyurun. İbrahim'i seviyor musunuz? Seviyoruz diyorlar. Öyleyse buyurun. İbrahim'in dinine uyunuz. O, ve كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ O, müşriklerden olmadı. İbrahim, müşriklerden olmadı, diyor. Şimdi, bir önceki ayet-i kerimede, فَوْلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Haramı helal kılan, helalı haram kılanlar, onlar zalimlerdir. Burada da, İbrahim müşriklerden değildi diyerek Yahudi ve Hristiyanlara bir gönderme yapıyor. Helalı haram kılanlar, helalı haram kılanın sözünü Allah'ın sözünün önüne geçirenler müşrik sayılır anlamı vardır. Çünkü o adamın o veya o kurumun Kriterlerini Allah'ın kurallarına, kriterlerine tercih eden adam Allah'ı değil ki o Allah o anda onun kalbini ve kalıbını çalıştırmaktadır. Aklını çalıştırmaktadır. Saçını büyütmektedir. Yani Rabbimin o anda ona vermiş olduğu nimetleri dünya insanı bir araya gelse sağlayamazlar. Buna rağmen onun için Rabbim vehmle ayaklunun vehmle işürün. Onlar şuussuzdur. Onlar akılsızdır demesi bu. Yani şu o anda toplanmışlar Allah'ın koyduğu kurallara aykırı kural koyacaklar. Veya koyulan birini kabul edecekler. O esnada bile o heyetin tahtlarından saçına kadar her hücresinin gıdasını Allah celle celalüh vermektedir. İnna awal beytin wuddil al-nasi lillezî bi-Mekke te mubârakan ve lil <Sessizlik> âlemin. Yeryüzünde yapılan ilk ev Mekke'deki evdir. O ev Orada olanlara bereket olsun ve bütün alemlere hidayet olsun içindir. Tefsirinde bu Bekke, Mekke demektir. Hazreti Adem tarafından ilk binanın kurulduğu, sonra yine Kur'an-ı Kerim haber verir bize <gülüyor> <gülüyor> yarpgo İbrahim'ın gavırda, min al-Beyt ve İsmail ayet kelimesinde İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselamın orayı yeniden inşa ettiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Hadırdi Adem'in ilk o binayı yaptığına dair ayet yok ama ayet şu diyor: İnsanlar için yapılan ilk ev Mekke'deki evdir. Mekke'deki evdir. Diyor. Fihi ayatun beyinatun. Orada apaçık deliller vardır. Makam-ı İbrahim. İbrahim'in makamı vardır. Hacca ve Umriye gidenler o makamı İbrahim denilen yeri görürler. Burada şuna da dikkat çekilmesi gerekiyor. Yani antikaya âthârâtî kadr aslı âthârâtîka atîka kelimesi Avrupa diline antik kelimesi olarak geçmiş âthârâtîlar en iyi müslümanlar tarafından korunmuş Rabbim tarafından korunmuş diyelim biz buna çünkü müşriklerin de hakim olduğu dönemde Rabbim Kâbe'sini korumuş bunu el tera keyfe fe ale rabbüke bi ashabil fiil ayet kelimesinden kerimesinden, sure-i celilesinden anlıyoruz. Orada bir taş bile korunmuş. Yani İbrahim aleyhissalatu vesselamın Kabe'yi yaparken ayağının altına koyduğu iskele olarak kullandığı taş da korunmuş. Müminlerimize de bir dikkat çekilmiş oluyor. Gelecek nesillere yol göstermesi açısından geçmişin aklının ürünü olan şeyler korunmalı. Biz şu anda değerlendiremeyebiliriz ama 100 yıl sonra gelen biri bugün bizim koruduğumuz bir eseri görür ve 100 yıl sonraki insanlara ondan ilhamla yeni şeyler kurabilir. Benim bu konuda çok örnek verebilecek durumum var ama tefsirimize devam ediyoruz. Ve men dakhalehu kana amina. Oraya giren güven içinde olur diyor. 1 Hanefi kitaplarımızda da açıklanır. Harem dahiline giren kişiler Kanun tarafından dahi cezalandırılma tarafına, harem içinde cezalandırılamazlar. Oradaki canlılar çeşitli vesilelerle korunur bile. Mesela ihramlı olanlar bir yaprak koparamazlar, bir karıncayı öldüremezler. Yasak. Hacca ve Umriye gidenler en çok bunlara dikkat ederler. Orada eğitimlerini alırlar, ülkelerine dönünce de yine buna dikkat ederler. İki oraya imanla giren kişiler inşallah cehennem azabından da emin olurlar. Ve lilahi alin nasihjul beit man ista'aa ilehi sabila. Hacı emreden ayetlerimizden bir tanesi. Allah'ın mümin insanlar üzerindeki hakkı, gücü yetenlerin o Kabe'yi tavaf etmesidir. Hocam burada alennas denilmiş, insanlar denilmiş, müminler dememiş, diyor, Kur'an okumasını bilmeyen yalnız mealle ben hareket ederim diyen arkadaşlar, hocam bütün insanlara hac farzdır. Diyor. Nereden çıkardın? E, Velillahi alem nas. Arapçasını okuyamıyor o. Meali okuyor. Açıyor. Ali İmran suresinin 97. ayet gelmesini insanlara hac etmek, gücü yeten insanlara hac etmek farzdır. Peki Tevbe suresini açtığında Rabbim diyor ki müşrikler pistir. Bu yıldan itibaren mescidi harama girmesinler. Ha, onu hiç hatırlamadım. Diyor. Kur'an'ı Kur'an tefsir eder. Oradan hareketle buradaki alennâs oradaki el takısı Müslümanların olduğunu ifade eder. Arap'ın dil inceliklerini bilmeden yalnız mealle hareket eden arkadaşlarımız her ayette yanlışa düşebilirler. Ömenkara keferafe inna'llahi ganiyun anil alemin. Kim de kâfirlik yaparsa Şüphesiz Allah bütün alemlerden ganidir. Yani kimseye muhtaç değildir. Yedi milyarın tamamı kafir olsa Allah'ın gücünden bir şey eksilmez. Yedi milyarın tamamı Müslüman olsa Allah'ın gücüne güç katamazlar. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ibadete, kulluğa, imana ihtiyacımız var. Olya ehlel kitabi lime tekfurune bi ayati llahi vallahu shehidun ala ma taamelun. Şöyle diyor. Bakınız bize diyalog emrediyor Rabbim. Dinler arası diyalog değil, dindarlar arası diyaloğu emrediyor. Ehli kitaba diyoruz ki biz Söyleyin diyor Rabbimin emri. Söyleyin onlara. Allah'ın ayetlerini niye inkar edersiniz siz? Yani e, dünyevi çıkarlar sağlamak adına Allah'ın ayetlerini değiştirerek bu müşrik ve kafir insanların da cennete gideceğini söyleme cesaretini gösteren kardeşlerimize de acımamız gerekiyor. Acımamız. Aleyhinde konuşmak değil. Acımamız gerekiyor. Rabbim diyor ki, ey ehli kitap! Bizim söylememizi istiyor. Yani onlarla diyalog kurulurken bu ayetler okunmalı. Ey kitap ehli olanlar! Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'ın ayetlerini niçin inkar edersiniz? Yaptıklarınıza Allah şahit sizin ne yaptığınızı o Allah Celle Celaluhu görmekte ve bilmektedir. Niçin bu ayetleri inkar ediyorsunuz? Bir mutahrif edilmiş Tevrat'daki Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselamı müjdeleyen ayetleri Tevil tarafına gidiyorsunuz bir iki Kur'an ayetlerinin Allah kelamı olmasına olduğunu bilmenize rağmen çocuklarınızı tanır gibi hatta daha fazla peygamberi tanımanıza rağmen neden inkâra gidiyorsunuz dememiz gerekiyor yine devam ediyor Diyalogda konuşacağımız sözleri öğretiyor bize Rabbim kul söyle onlara ya ehlel kitab, ey kitab ehli, Yahudi ve Hristiyanlar. Lime tesuddûna ansebilillâhi. İnsanları Allah'ın yolundan neden alıkoyuyorsunuz? Silahla Müslümanları öldürüyorsunuz. Eğitimle insanları inkârcı, ateist, agnostik hale getiriyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Men âmene, iman edenleri Allah'ın yolundan niye alıkoyuyorsunuz? Tebğûneha ivecen, onun eğriliğini arıyorsunuz. Allah yolunun eğriliğini, Allah yolunun eğriliğini nasıl ararlar? Devlet gücüyle oryantalist, şarkiyatçı da derler, oryantalist de yetiştiriliyor. Kur'an ve sünnetin içerisinden Müslümanların aklını bozabilecek yerler bulun. Onların inancını şüpheye düşürecek, zayıflatacak malzeme bulun diye araştırma yaptırıyorlar. Tebûne hâ vecen o. Ve entüm şu heda, halbuki siz de şahitsiniz ki bu din hak dindir. Vallahu bi kafirin ama tamirun sizin yaptıklarınızdan Allah kafir değildir. Şimdi ehli Kitaba ne söyleyeceğimizi, diyalog kurarken neleri söyleyeceğimizi bize öğretti. Sonra bize dönüyor ve diyor ki, Ya yuhelledine amenu in tu'diyu feriqa min elledine utul kitabe yaruddukum bagde imanikum kafiri. Ey iman edenler eğer kendilerine kitap verilen bu adamlardan bir gruba itaat ederseniz onlar imandan sonra sizi tekrar kafirliğe döndürürler diyor Rabbim. Kafire itaat etmeyin diyor. <gülüyor> Çoğunluk bile olsalar ve in tu o teramen fil ardıdulükkan seilla çoğunluktur diye sen onlara uyarsan seni de saptırlar diyor Allah Celle Celaluhu Hak parmak sayısıyla belirlenmez hakları cenabı hak belirler parmak sayısı parmağı satın veriyorsun beri tarafa, Yeniden kaldıralım diyorsun, kaldırıyorsun, bu sefer sen haklısın. Karşı taraf bir fazla veriyor, o satın alıyor, bu sefer de onun dediği haklı oluyor parmakla olacak olursa veya dünyayı parmakla idare ediyorlar. 200 devlet bir araya gelmiş birleşmiş milletlerde orada alınan karar güvenlik konseyine gidiyor, güvenlik konseyinde 5 kişi var. Beş kişinin gördü bir tarafta kullansa geçerli değil. İttifak gerekiyor. Bir adamın oyu bütün dünyanın başını ağrıtabiliyor. Bir tek parmakla dünyanın başı ağrıtıla biliyor. Niye 5? Niye 200 devletin dediği olmaz kendi mantıkları içerisinde. Söylediğinizde Orada krallık devam ediyor diyorlar. Demokrasi krallığı devam ediyor. Parası ve silahı büyük olanın sözü geçerlidir diyi veriyorlar. Ve keyfe tekfurune ve entüm tüdle aleykümmahayatullahi ve fi kum Allah'ın ayetleri size okunup dururken peygamber de sizin aranızdayken, iken, günümüzde de hadis şerifleri aramızda iken nasıl siz kafirlik yaparsınız? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صَرَاتٌ مُسْتَقِيمُ Kim Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacak olursa o dosdoğru yola ulaştırılır diyor Allah Celle Celaluhu. Başka çıkış yolumuz yok. Allah'a itaat edeceğiz. Allah düşmanlarına itaat etmeyeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. İki dünyamız güzel olsun. Allah cennette peygamberine komşeylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.